Cennetin odaları, sarayları, köşkleri, çadırları hakkında olacak. İkinci konu Cennet ehli Cennetteki mekanlarını, yerlerini bilirler ve tanırlar Oraya girmez, girmeden önce o yerleri bilirler ve tanırlar hakkında olacak. Üçüncü konu cennete, cennet ehli nasıl girer ve ne ile karşılaşırlar, ne ile karşılanırlar o hususta olacak. Üçüncü konu da cennet ehlinin sıfatı, onların e, hilikatı yani yaratılışı, ahlakı, uzunlukları ve yaşları hakkında olacaktır. Birinci konumuz cennet ehli cennete girdiği zaman orada onlara vaat edilen odalarla, saraylarla, köşklerle ve çadırlarla karşılaşacaklar. Ve cennetin bu köşkleri, sarayları hakkında bakın Allah Azze ve Celle ne diyor? Zümer Suresi ayet 23 Lakin ellezina ettaqu rabbahum lehum ghurafun min feughaha ghurafun mabniyatun tejri min tahtiha l'anharu wa adabballah laa yukhlifullah mi'aan Lakin rabblerinden korkan kimseler için onların üzerlerinde odalar var yani köşkler odalar var ve bina edilmiş odalardır Yapılmış odalardır ve altlarından da ırmaklar akar. Bu Allah'ın bir vaadidir. Allah vaadinden asla dönmez, vaadine muhalefet etmez. Allahu Teala, odalar diye bahsetmiştir. Guraf. Daha önce de bu kelimeyi size zikretmiştim. Burada bu ayet kerimede gurafın meblüyetin ifadesini kullanmıştır. Bina edilmiş manasına. Yani hakiki, gerçekten böyle bir, gerçekten bina edilmiştir. Yoksa bunun ötesinde Allahu Teala bir misal, bir yani böyle geçici bir örnek veya bir suret, bir şekil, bir resim olarak bahsetmemiştir. Hakiki manada, mecaz manada değil de gerçek manada o odaların bina edildiğini yani yapıldığını söylemiştir, bildirmiştir ayet-i kerimede. Ki insanlar onu böyle gerçek dışı mecaz olarak bir suret olarak zannetmesinler. İnsanlar yani orayı kazanan insanlar, muttakiler, Rablerinden korkan kimseler onları o odaları gözleriyle ayan ayan göreceklerdir. Ayet-i de غرفum minferdiha Şimdi odalardan bahsediyor. Bir de onların üzerindeki odalardan, köşklerden bahsediyor. İşte e, bu da orada e, bulunan kimselerin mevkisine, derecesine ve onların e, oradaki konumlarına işaret ediyor. Ki daha önceki sohbetimizde cennette, hadiste geldiği üzere yüz derecenin bulunduğunu söylemişti. Aleyhisselatü vesselam, cennetteki derecenin yüze kadar vardığını söylüyor. Allah Azze ve Celle Furkan Suresi 25. Ayet-i Kerime'de Ula'ike yücezevnel gurfete bima sabarû Onlar sabretmiş olmalarına karşılık veyahut da sabretmiş olmaları sebebiyle odalarla, odayla mükafat görürler. Oda kardeşlerim buradaki kastedilen graf kelimesi bir cinstir. Cennetin e, cinslerinin olduğu gibi. Ve biliyorsunuz geçtiğimiz sohbetlerde cennet isimlerinden cennet türlerinden bahsettik. Ama hepsi de bir cennetin içerisindeki isimler, adlar, dereceler, menzileler diye sınıflandırmıştık. Bu da Yine de cennetin içerisindeki bir tür günah edilmiş ev, Yahut saray, Yahut köşk, köş ve benzeri şeyler. Bunlardan bir tanesidir bu oda diye ifade edilen. İşte Allah Azze ve Celle kendisine boyun eğen, ona zelil olan, yani Allah için alçak olan, alçak gönüllü olan, alçalan ve ona itaat eden kimseler için odayı tahiyyatı ve selamı vaat etmiştir. Yani bunlar birer mükafaktır kardeşlerim. Nedir bu? Bunun karşılığı yani bu neye karşılıktır daha doğrusu? Cahillerin bu Rablerinden korkan muttaki kimselere sataşmaları ve bu satış, sataşmalara karşılık onların sabretmeleri iledir. Yani Müslümanlar, mutlaki kimseler, cahiller kendilerine sataştığı zaman sabrederler. Bu sabrın karşılığı da cenneti elde eder. Demiyor mu Allah Azze ve Celle Furkan suresinde Rahman'ın kullarının özelliklerini sayıyor. Uzunca. Orayı okuyun. Furkan suresinin son bir buçuk sayfası. Ve ibadurrahman lebine yemşiyune alel ardı heme. Rahman'ın kulları Yer yüzünde alçak gönüllülükle yürürler. Ve'l-lezîne yebîtûna li rabbihim sücceten ve kıyâmen. Onlar Rablerini Rablerine geceleyin secde ederek ve kıyamda durarak ...geçirirler. Ve izâ hâtâbehüm câhilûne kâlû selâmâ. Cahiller, cahiller onlara sataştığı zaman, muhatap olup da bir söz söyledikleri zaman onlar derler ki selamuz. Bu cahillerin bırakın sözlerine, yüz eşkitmelerine, yüz hareketlerine, onların kıyafetlerine, onların davranışlarına yani her şeyleriyle sabretmek gerekiyor. Sabredeceğiz. Onlar için hidayet, ıslah dileyeceğiz ve bu sabra karşılıkta Allahu Teala bize mükafat verecek. Allah Azze ve Celle Halimran suresinde bakın bir başka açıdan şöyle söylüyor. Letüblevunne fi emvalikum ve enfusukum Siz elbette mallarınız ve canlarınız nefisleriniz hakkında imtihana çekileceksiniz. <Sessizlik> Sizden önceki ehli kitaptan وَمِنَا لَذِينَ ve وَمِشْرِكْ لَذَا اَذَنْ kâfirâ <gülüyor> Birçok eziyetler işiteceksiniz. Yani size sözleriyle zararı verecekler. Ki onlar لَيْ يَدُرُّكُمْ اِلَّا Eza Ancak onlar bir eza verebilirler. Başka bir şey yapamazlar diyor. Korkularından dolayı bu Yahudiler ve Ehli Kitabın. Ama bir eza verecekler. Onlar size dilleriyle eza verecekler tasviri va Eğer sabreder ve e, sakınırsanız bu beyin tasvir buyn daha Kemin azmin umur. muhakkak ki bu işte büyük işlerdendir diyor Allah Teala sabretmek çok onun inallah'ın nasabiriin Allah sabredenlerle beraberdir diyor bizim de şu mevsimde e, şu cahiliye toplumu içerisinde çok sabretmek gerekiyor onun için çokça Allah'ı almak, Müslümanlarla devamlı beraber olmak, cemaate gitmek ve bol bol Kur'an okumak gerekiyor kardeşlerim. Evet, bu muttakilere, Rablerinden korkan kimselere verilen e, mükafattan bahsettik. O da dedik, selam dedik. Bunların da üstesinde e, artık o kimselere cennette meleklerin selamı ve Allah'ın selamı vardır. Çünkü Allah Azze ve Celle selamdır ve cennet ehline cennette selam verecektir. Cennet ehli de ona selam vereceklerdir. Allah-u Teala Sebe Suresi 38. 37. ayet-i kerimede ve اَنْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ بِلَّتِي تُقَرِّبِكُمْ اِنْدَنَا اِنْدَنَا Sizin ne mallarınız ne de Evlatlarınız bizim yanımızda bir yakınlaşma vesilesi değildir. Yani sizi bize yakınlaştıramaz. İlla men a'mene wa amilas Ancak iman edenler salih haber işleyenler fa ulake lhum jaza Onlar için katlanmış mükafatlar vardır. Bi ma'amilu yapmış oldukları şey sebebiyle. Wa hum fil qurufat Onlar odalar içerisinde emindirler. Bu bina amilu ifadesini daha önce açmıştım size. Sabretmeleri sebebiyle diye. Yani kişi ameli sebebiyle cennete girer. Ama ameline karşılık biz bütün ameli ne karşılık. Yani sırf amel işlediği için cennete giremez. Allah'ın rahmeti öndedir. Allah'ın rahmetiyle cennete girer ve ameli sebebiyle de e, cennete girmeye bir vesile olur ve cennetteki menderesinin derecesinin artmasına bir sebep olur. Dolayısıyla biz salih amelleri ço çoğaltmamız, artırmamız gerekiyor. Yine Saf Suresinde yavfir lakumudunubukum. Yavfil lakumudunubukum ve yedhulukum cennetun tecremin tahtihal enhar ve men saakina fi cenneti Allah sizin günahlarınızı bağışlar ve sizi altlarından akan cennetlere girdirir. Adlarından ırmaklar akan cennetlere girdirir ve tertemiz adın cennetleri içerisinde tertemiz meskenlere, konaklara gir deriz diyor. Evet. Yine Firavun'un karısı Asiye, biliyorsunuz o övülmüş kadınlardan, iman etmiş kadınlardan birisi, Tahrim suresinde diyor ki Rabbedeni li beyten indeke fil cenneth indeke beyten fil cenneth ey Rabbim, senin katında cennette benim için bir Ev bina et. Hatırlayın. Aleyhissalatü her kim günde farzanın gayrında on rekat veya bir başka hadiste on iki rekat diye geliyor. On rekat nafile namaz kılarsa Allah ona cennette bir ev bina ederdi. Cennette bina edilen bu evler hakiki manadadır kardeşler. Yani biz cennetten, biz şu anda e, dünyada ne kadar çok cennette bina edersek o bizim için o kadar e, faziletlidir. O kadar bizim için cennette elde edeceğimiz bir derecedir. Bizim için o kadar e, önemlidir. Aleyhissalâtu vesselâm her kim Allah için bir mescit bina ederse Allah da onun için cennette bir ev bina eder diyor. Onun için insanlar mescid bina etmekte yarışırlar. Ancak burada şunun gözetilmesi gerekiyor. Gerçekten mescidin ihtiyaç olduğu yerlerde ve süssüz gösterişsiz ve en önemlisi de adım duyulsun diye değil de Müslümanların ihtiyacı görülsün diye mescid bina etmek gerekiyor. Yoksa insanlar adım duyulsun falanca yaptırmış diye e, bilinsin, övülsün diye mescid bina diyorlar. Vay onların haline. <gülüyor> Yine e, bir hadiste Allah Azze ve Celle <gülüyor> kimse hakkında şöyle diyor. Ço bir kimsenin e, <gülüyor> Aleyhisselatü haber veriyor da Allah Azze ve Celle'den e, rivayetle diyor ki çocuğu ölen bir kimse için çocuğu ölen bir kimse için istirca yapıp da yani e, ne demek istirca musibet esnasında inna lillahi ve inna ilayhi raciun. Biz Allah'tan geldik. Allah'a aidiz ve ona dönücüleriz şeklinde bu istirca'yı söyleyip musibetin Allah'tan geldiğini kâni olup sonra da Allah'a ham deden kimseye bu kulum için bir ev bina edin der diyor. Cennette bir ev bina edin. Bir insanın bir çocuğu olacak. Kız veya erkek fark etmez. Ondan sonra da Allah'a ham edecek. İstircada bulunacak inna lillahi ve inna ileyhi raciun nice az insanın yapabildiği bir şey allah Teala buna karşılık ona cennette bir ev günah edilecek. Subhanallah. Hani denler ya Allah evlat acısı göstermesin diyor. Evlat acısı ölümle gerçekten zor bir şey ama ondan daha zor olan bir şey de evladın manevi olarak ölmesi. İnsan bazen keşke ölseydi bundan daha iyi olurdu da etrafınızda duymuşsunuz. Allahu Teala evlatlarımızı böyle kimselerden etmesin. Amin. Salih kimselerden etsin. Amin. Evlatların bizden istifade etmesi için biz şu hayatta iken salih amelleri çoğaltmamız gerekiyor. Sayyid bin Müseyyeb rahmetullahi aleyh, tabinin büyüklerinden olan imam Kef suresindeki ayet-i kerimeyi tefsir ederken ki o ayet-i kerime Hızır ile Hızır aleyhisselam ile Musa aleyhisselam arasında geçen bir kıssadan bir bölüm ve orada e, bir duvardan bahsediyor Ve Hızır aleyhisselam e, kendisine verilen ilim neticesinde bir duvarı yıkılmak üzere olan duvarı tahkim ediyor o duvarın altında da o taşların altında da bir hazine var. Ve emmel gulame ve emmel cidari li gulameyne yetimeyne fil medinede ve kâne tahtahû kendillahuma ve abuhuma salih. İki çocuğa ait ve bir hazine var. Babaları da, bu iki çocuğun babaları da salih kimselerden. Salih. Onlar büyüdüğü zaman bu yetim çocuklar büyüdüğü zaman Allahu Teala onlara orayı göstertiriyor. Onlar da o duvarı şey yapıyorlar, yıkıyorlar. O hazineyi oradan çıkartıp alıyorlar. Bunun sebebi diyor, bunun sebebi babalarının sahip müsayyır tesir edek. Babalarının salih olmasıdır diyor. Babaları salih olduğu için, salih olduğu için, salih ameller yaptığı için Allahu Teala o hazineyi, o çocuklar ta ki rüş çağına, akıl bali oluncaya kadar korumuştur. Buna da Hizr Aleyhisselam vesile yapılmıştır. Ondan sonra da onlar büyüdükten sonra o hazineyi oradan almışlar. Dolayısıyla diyor ki Said bin Musayyab, Rahmetullah ben de benden sonra evlatlarımın istifade etmesi için salih amelleri çoğaltıyorum. Veya buna benzer bir ifade kıyılar. Bakın hiçbir şey boşa gitmedi. Subhanallah. Yani bizim yaptığımız hayır amellerden çocuklar bile istifade ediyor. Bir hadiste daha önce de zikrettiğimiz üzere cennet ehli odalar ahalisini cennette böyle semada gökyüzündeki ufukta görünen yıldızları gibi gördükleri gibi görürler. Odalar ahalisini, yukarıda olan kimseleri. Yine Ebu Musal Eşari'nin hülayet ettiği bir hadiste mümin için cennette içi boş, tek bir e, inciden yapılmış inciden yapılmış çadırlar vardı. Ve onun uzunluğu 70 mildir diyor. Bir mil takriben 1209 ee, e, veya 1609 1609 evet. metreye tekamül ediyor. Ee, bu da 60 çarptığımız zaman 96 e, kilometre yani 9604 40 e, e, e, metre Doksa, e, dolayısıyla 96 kilometre yapıyor. Bu kadar diyor. Bu kadar genişliğinde olduğunu Bahsediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve o e, çadırlar içerisinde ehil kimseler yani hurüler vardır. E, müminler onların etrafında dolaşırlar ve hiçbir zamanda birbirlerini görmezler diyor. Yine Bukhari ve Müslim'de rivayet edilen bir hadiste hem Ebi Evfa'nın hem Ebu Hureyre'nin hem de Aişe Radiyallahu Anh rivayet ettiği bir hadiste Bir gün Cibril Aleyhisselam daha Hatice ananın sağ iken diyor ki Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. İşte bu Hatice'dir diyor. Hatice validemiz de Aleyhisselatü Vesselam'a geliyormuş. Sana doğru geliyor diyor. Ona hem Allah Azze ve Celle'nin hem de benim selamımı söyle diyor. Subhanallah. Şu kadına bakın. Daha o dönemde Mekke döneminde Cennetle müjdeleniyor adeta. Allah'ın selamını alıyor. Cibril'in selamını alıyor. Övülmüş kadınlardan bir tanesi. Hatice anamız, Ayşe validemiz, o Firavun'un karısı, Meryem aleyhisselam, Fatıma anamız vesaire Bunlar cennette olan kadınlardan, övülen kadınlardan. Diyor ki Cibril aleyhisselam Hatice'ye söyle sana geliyor bak benden ve Allah Azze ve Celle'nin e, den ona selam söyler ve müjdele onu. Ne ile e, cennette bir sarayla müjdele? Orada ne bir böyle gürültü vardır, ne de yorgunluk vardır. Bunlardan hiçbiri yoktur. Hatice anamız radıyallahu anha işte daha sağlığında bununla müjdeleniyor. Demek ki cennette kardeşlerim saraylar var bizim delil aldığımız kelimeler veya lafızlar e, konumuzla alakalı olan şey cennetin sarayları vardır e, köşkleri vardır odaları vardır bu, verdiğimiz hadisler bunlara delalet ediyor bir başka hadiste bir gün aleyhissalatü vesselam e, kendisi cennete girdirilir rüyasındayken birden karşısında altından bir saray görür ve sorar oradakilere bu kimindir derler ki bu kura bir gencindir, kura bir gencim. Hani sünnetiyle onun ben olduğunu zannettim der. Sonra <gülüyor> o kimdir diye sorar tekrar oradaki kimselere, o Ömer ülünün hattabındır der melekler. Subhanallah. Yani şuraya dikkat edin. O dönemde sahabeler için Allah Azze ve cennetten odalar, köşkler, saraylar hazırlıyor. Onların yolundan gidenler için de vardır. Ama bildirilmemiştir. Sahabe ile sonraki gelenler arasındaki fark ne? sahabelere bildirmiş bildirilmiştir. Bu müjdeler birebir. isim isim. Bazen topluluk olarak. Ama sonrakilere bildirilmemiştir. Onların yolundan giden kimseler için de aynı müjde vardır. bir İbnillahü Teala'yı yeter ki onların izinden gidelim yani. bu hususta e, son bir hadis cennette bir takım odalar vardır ki içi dışından dişi de içinden gözükür Allah Azze ve Celle e, bu odaları kelamı sözü yumuşak yapan kimselere veya da güzel yapan kimselere yemeği yediren orucu tutan ve insanlar uyurken geceleyin namaz kılan kimseler için hazırlamıştır. Subhanallah, la ilahe illallah. Rabbim bizi bunlardan eylesin. Evet. Cennet ehli, ikinci konuya geçiyoruz. Cennet ehli konaklarını, meskenlerini yani evlerini Cennete girdikleri zaman daha önce hiç oraya girmedikleri halde hemen tanınır Bakın bu husustaki ait gelmeye Muhammed Suresi: "Olladina qutulu fi sabilillahi, falayudillaa'imalhum." Allah yolunda öldürülen kimseler, Allah onların amellerini boşa çıkaracak değildir. Seyehdihin ve yusluhu balihum. Allah onlara yol gösterecektir. Ve durumlarını düzeltecektir. Ve yuslihu Hani biz diyoruz ya, birisi hapşırdığı zaman, hapşırdığı zaman elhamdülillah. Karşıdaki ne diyor? Yerhamuk Allah. Tekrar hapşıran. Yehdiikumullah ve yuslihu ba'likum. Allah size yol göstersin, hidayet etsin ve durumun ıslah etsin. Allah onların onlara hidayet edecek, yol gösterecek ve durumlarını da ıslah edecek. Buradaki hidayet edecek kelimesi onları cennetteki yerini gösterecek. Devamında cennete جَنَّةً وَعَرَّفَهَا لَهُمْ Onları Allah yolunda öldürülenleri cennete girdirecek de orayı onlara tanıtacak. Orayı yani cenneti onlara tanıtacak. Bu hususta mücahit İbne Abbas'ın talebesi, tabiinden çok önemli testicilerden birisi biliyorsunuz, meşhurdur. Testir mücahitten geldiği zaman alimler sorgusuz sualsız almışlardır. Bu alimlerin testirinde derler der ki, Allah Azze ve Celle o Allah yolunda öldürülen muttaki kimselere evlerini gösterecek cennetteki evlerini, meskenlerini Gösterecek. Onlar da hiçbir şekilde hata etmeksizin sanki e, ilk defa yaratıldıkları günden beri o evlerini tanır gibi tanıyacaklardır. Diyor. Hiç hata etmeksizin. Hani bizim aramızda, bizim e, yanımızda bir tabir var ya elimden koymuş gibi buldum diye bir insan hiç e, bilmediği bir yeri böyle gider. E, sanki önceden biliyormuş gibi eline koymuş gibi orayı bilir veya bulur. Aynen böyle. Bundan daha da tehditli olarak ilk yaratıldıkları günden beri orayı bilir gibi bilecekler ve o meskenlere mekanlara gireceklerdir. Diye. Hiçbir arama, araştırma, sorma, tarif sorma yok. Direkt transit eve. Buhari'de rivayet edilen bir hadiste Ebu Said el radıyallahu anh rivayet ettiği hadiste mümin ateşten kurtulduğu zaman cennet ve cehennem arasında bir köprüde hapsolunur. Yani orada bekletilir. Orada dünyada iken birbirlerine zulmetmelerinden dolayı hak alışverişi olur. Aralarındaki hasımlaşma tamamlanır. Ta ki bunlar birbirlerine bu hasımlaşmadan dolayı hak alışverişinden dolayı temizlenirler, düzeltilirler ve onlara cennete giriş için izin verilir. Diyor ki Aleyhisselatü vesselam, e, nefsimi elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki muhakkak ki bu kimselerden birinin cennetteki menzilesini yani konağını, evini, yerini dünyadaki evinden daha iyi tanır. Diyor. Bu yani günahlardan temizlenmiş, cennet, e, cehennemden kurtulmuş, efendime söyleyeyim, hak alışverişiyle de bitmiş, kimseler için, bakın, dünyadaki evini tanımasından çok daha iyi tanırdı, cennetteki yer. Bunlar hep bizim için hazırlanmış. Allah Azze ve Celle bize oraya götürecek amelleri işlemeyi nasip etsin. Bakın bu kitabın e, asıl adı iki tane ismi var da asıl adı hadil ervahi ila biladil efrah ferahlatıcı beldelere ruhları sürücü olan kitap. Yani bunlar bu bilgiler insanları e, cennete teşvik etmesi gerekiyor. Oraya götürecek amelleri e, böyle teşvik etmesi, o amelleri işletmesi gerekiyor. Ondan sonra da cennetin sıfatları diye e, isimlendirilmiştir kitap. Yani biz cenneti iyi tanırsak kendi nefislerimizi ve ruhlarımızı oraya götürmeyi, sürmeyi iyi biliriz. Üçüncü konu Cennet ehli cennete nasıl girer ve ne ile karşılanırlar? Allah Azze ve Celle Zümr Suresi 73. ayet kerimede وَسِيْقَ الَّذ۪ينَ تَقَوْ رَبَّهُمْ اِلَا الْجَنَّةِ زُمَرًا Rablerinden korkan kimseler cennete topluca, yani grup halinde. Burada bahsedilen bu. Yani nasıl götürülüyorlarmış? Muttaki kimseler toplu halde sürülüyorlar. Şimdi bir hadis açıklayacak onu. Çok enteresan bir hadis. Çok Benim çok dikkatimi çekti. وَسِيْقَ الَّذ۪ينَ تَقَوْ رَبَّهُمْ اِلَا الْجَنَّةِ Hatta ida cavuha futuhat cennetin oraya kapısına geldiği zaman kapısı açılır. Futuhat ve bana hazanetuha ona da der ki selamunaleykum tabetum size selam olsun demek ki e, cennet ehli cennete geldiği zaman selamla karşılanıyor biliyorsun. Yani bir insan selamla karşılanması ne demek? E, hoş geldin sefalar getirdin e, niye geldin değil yani. Gelmekle iyi ettin manasını. Niye geldin diye kapıdan birisi sorsa, hemen insanın ilk aklına gelen, döneyim gideyim der. Hoş geldin, selam. Siz güzel oldunuz, tertemiz oldunuz, oraya devamlı olucular, ölümsüz olarak girdi. Meryem suresi 85. ayet-i يَا مَنَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ اِلَى الرَّحْمَانِ وَفْتَى Muttakileri biz Rahmana grup hale, halinde topluca süreriz. Bunlar e, demek ki cennete girişin topluca olduğunu gösteriyor muttakilerin. Ee, bir hadiste de söylemek istediğim hadisi o. Yine Bukhari ve Müslim'de geliyor. Es-Sahid bin Sa'd hadisinde Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Ümmetimden 70 bin kişi cennete girecekti. Yahut, e, Ravi burada şark ediyor, e, 700 bin kişi girecek. Bunlar, birbirlerine tutunmuş, birbirlerini yakalamış bir vaziyette, e, onların diyor, önlerindeki kimseler, arkadakiler, girinceye kadar cennete girmezler diyor. Toplu halde bir giriş söz konusu. Ve onların e, yüzleri, e, Bedir hali, <gülüyor> Ayın Bedir hali gibidir. Yani Dolunay hali gibi parlaktır. Diyor. Peki böyle bir şey olabilir mi? Elbette olabilir. Daha önce cennetin kapısının genişliğinden bahsederken takriben bir kapısı, sekiz kapısı vardır dedik. Takriben bir kapısı da sekiz yüz elli beş kilometre diye söylemiştim. İnne Allah'a ala kulli şeyin kadir. <gülüyor> Allah her şeyin kadir. Yani cennet ehli grup halinde cennete sürüldüğü zaman hepsi birbirine tutunuyor. Sübhanallah. Hep beraber girelim. Evvelindeki önde giden kimseler arkadakiler girmeden girmiyor. Ve diyorlar ki işte Kur'an'da geldiği üzere Elhamdülillah الذî hedâna lihâdâ ve mâ kullâ linehde dîye lev Allah Bizi buraya hidayet eden bizi yani burayı gösteren, bu cenneti gösteren, içindekileri gösteren Allah'a hamdolsun. Eğer biz, bize Allah hidayet etmeseydi, biz kesinlikle hidayet bulamazdık. Orada da onu söyleyecekler. Burada bir zayıf hadis var, onu açıklamaktan fayda görüyorum. i̇mam Gazali'nin ehyasında ve birçok yerde geçer. Diyor ki, cennet ehlinin en aşağısındaki, en etnasındaki kimseler için e, bin tane hizmetçi yahut da seksen bin tane hizmetçi ve 72 tane de eş vardı. Yani e, huriler. Veya bir başka rivayetlerde 70 tane diye geçer. Bu hadislerin hepsi de zayıftır. Sadece e, sahabi sözü veya tabin sözü olarak hizmetçilerin, bin tane hizmetçilerin olduğu, yani bir kul için bir bin tane hizmetçinin olduğu ifade sahihtir. Onun dışında bir kul için yetmiş iki veya yetmiş tane zevce ifadesi zayıftır. Bin tane hizmetçi ifade eden rivayette ise, bu yalnız Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü olarak gelmiyor. Bunu rivayet ettikten sonra diyor ki, İza رَأَيْتُمْ حَسِبْتَهُمْ لُعْلَعَمْ مَنْ Bu insan suresinde geldiği üzere onları e, gördüğünüz zaman zannedir, zannedersiniz ki bu yayılmış inci gibidirler. Yani bu şeylerden bahsediyor, hizmetçilerden bahsediyor. O zaman cennette... E, C şeyler olacak, hizmetçiler olacak ve onlar yayılmış inciler gibi olacak. Mümin kimsenin etrafında dolaşacaklar. Onların hizmetçileri olacaklar. Evet, son konu cennet ehlinin sıfatı, hilkatı yani yaratılışı, ahlakı, uzunlukları ve yaşları hakkında Ebu Hureyla'nın rivayet ettiği bir hadiste Allah Azze ve Celle Allah Azze ve Celle Adem'i sureti üzere yaratmıştır. Burada bir şeye girmek istiyorum. Ee, şimdi ifade de ala suretihi diye bir e, ifade var. Burada lafız var. Bu ifadeye göre bu hadisi akılciler kuyak akıllarına göre e, Adem Aleyhisselam'ı Allah-u Teala sureti üzere yaratıldığını ifade ediyor bu hadis. Dolayısıyla işte böyle bir hadis olamaz diyorlar. Oysa ki burada kastedilen alimlerin, ehli sünnet alimlerin açıkladığı üzere Adem'i kendi sureti üzere yani Adem'in sureti üzere Adem'in nasıl sureti nasıl şekli varsa o sureti üzere e, yaratmıştır manası. Çünkü oradaki zamir suretihi ifade eden zamir Allah'a değil de Ademe raciydi. Yani Adem'i olduğu suret üzere, bulunduğu suret üzere yaratmıştır yoksa Allahu Teala kendi sureti üzere yaratmış değildir. Dolayısıyla bu hadis sahihtir. Eee bazılarının anladığı gibi değildir. Evet Allah azze ve celle Adem'i kendi sureti üzere, Adem'in sureti üzere yaratmıştır ve Adem'in Adem, Adem Aleyhisselam'ın uzunluğu 70 şey 60 ziradır 60 ziradır 1 zira takriben 64 veya Suriye Mısır İstanbul ölçü birimlerine göre değişir 58 olur 68 olur 64'ü esas alacak olursak aşağı yukarı yaklaşık olarak Adem Aleyhisselam'ın boyu 38 metre Subhanallah. 38 metre olarak yaratıyor Adem Aleyhisselam. Veya e, bazı ölçü bilimlerine göre 30 metre, 36 metre. Yarattıktan sonra diyor ki git diyor Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'a şurada bulunan topluluğa yani meleklerin yanına git ve onlara selam ver. Sonra dinle. Sana nasıl selam verecekler? Öğren. Bu selam seninle Senden sonraki kimselerin yani senin neslinin selamıdır. Adem onlara selam veriyor. de ve aleyküm selam ve rahmetullah diye e, karşılıkta bulunuyorlar. Aralarında bir selamlaşma var. O yüzden Allah Azze ve Celle Nisa suresinde ve izâ bi bitahiyyetum fe ahsenu minhâ evrudduhâ Size bir kimse bir selam verdiği zaman ya misli ile ya en güzeliyle, yahut da bir misliyle ona karşılık verin. Şimdi biz selam veriyoruz. Bazı kardeşlerimiz "Selam aleyküm diyoruz. Ve aleyna ve aleyküm selam ve aleyna ifadesi selam bize de, sizin üzerinize de olsun diyorlar. Böyle bir lafız yok. Peki bunun yerine ne var? Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Selam, esselamu aleyküm ya aynısıyla ve aleyküm selam. Aynısı bu. Yahut bir fazla, ve selam ve rahmetullah. Eğer bir fazlasını vermişse kişi selam veren kimse Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Biz ya aynısıyla Esselamu aleyküm ve rahmetullah yahut da ve berekatuhu ekliyoruz. Eğer hepsini kullanmışsa bize de düşen ve selam ve rahmetullah ve berekatuhu şeklinde hepsini kullanmamız gerekiyor. Yani selamdaki adat budur. Boş evlere girildiği zaman ise e, bir kere eve girerken Bismillah. Neden Bismillah? Hadiste geliyor. O eve seninle beraber şeytanın girmemesi için. Ondan sonra Esselamu aleyne ve ala ibadillahi salihim. Boş yere girerken verilecek selam budur. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihim. İşte burada kullanıyoruz yani. Boş yere girerken. Selam Bizim üzerimize ve hidayete tabi olan kimselerin üzerine olsun diyor. Burada kastedilen meleklerdir veya cinlerin Müslüman olanları. Ki evlerde, meskenlerde kafir olan şeytanlar da olabilir. Onun için yalnız bu rivayet Sahabi sözüdür. Abdullah bin Ömer'in sözü hatırladığım kadarıyla. Dolayısıyla eve girerken, boş eve girerken eee selam aleykümu ve Onun haricinde hemen hatırlamışken kardeşlerimizden bazıları eşiyle çocuğuyla telefonda konuşurken veya eve girerken selamlaşma yapmıyor. her halimiz selam ile olacak Selam Allah'ın selamıdır mutlaka eşlere ee, selam verilecek onlardan selam alınacak eve girerken selam verecek Biz çocuklarımızın selamı öğrenmesini istiyorsa önce biz çocuklarımıza selam verir Ali ve selam ahlakından o çocuklarla şakalaşırr selamlaşırdı bunu küçük görmeyeceğiz, esirgemeyeceğiz, ee, bunu bu hususta da heriflik yapmayacağız, ee, selam mutlaka olacak. Evet. Hadisin son bir kısmını söylemeyi unuttuk. Orada diyor ki <gülüyor> Allah Allah'a ve Celle, Adem'in boyunu 70 lira olarak yaratmıştır. Şimdiye kadar diyor Aleyhisselatü Vesselam yaratılış noksanlaşmaya devam etti. Yani Aleyhisselatü Vesselam dönemine kadar o 60 liradan yani 36 metreden azalmaya azalmaya azalmaya devam etmiştir. Aleyhisselatü Vesselam dönemi gelince de artık standart hale gelmiştir. Yani Aleyhisselatü Vesselam dönemindeki bu dönemdeki ve ta ki Kıyamet kadar olan dönemdeki şey e, aynıdır. Ancak istisnai olarak babayetler, devler veya cüceler çıkarılan e, şey, e, vasat olan budur. Evet, hatırlarsanız mesela Kur'an'dan okuyun, ad kavendi. Öyle kuvvetli, öyle irilermiş ki korkunç. E, bu Batı'lı e, filozoflar da zaten açıklıyorlar onlar da diyorlar ki o, biyoloji bilimcileri veya da e, şeyle ilgilenenler tarihle, coolojiyle ilgilenenler e, yaptığıları araştırmaya göre ilk insanların dev büyüklüğünde olduklarını e, tespit etmişler. Bilimsel olarak da bu mevcut. Ama aleyhissalatü vesselamın döneminde gelindiğinde artık e, boy, ölçü, kilo, standart taşıyor ondan sonra devam ediyor. Bu Allah azze ve celle'nin bir yazısı. Boylar bu şekilde. Bir rivayette de genişlik, genişlik de yaklaşık olarak bu hadisin sıhhatine ulaşamadım ama bazı yerlerde geçiyor. 4 ile 5 metre arasında. Yani düşünün artık 36 metre boy varsa herhalde yarım santim veya da 90 santim bel olmaz. Ona da uygun bir bel olacaktır. O da 5 metre yakındır. Vallahu ala. Aslında şey geldi. Evlerin nasılmiş? 38 metre ona. Olan... <gülüyor> Evler de ona görürdür. Zehren var <gülüyor> mıydı? Maaret. Maaret. Allah'ın işi bu var mıydı? <gülüyor> Ey <gülüyor> Yok abi. O şekilde değil. Ee, onlar bizim çocukluğumuzda, e, okullarda verilen bilgiler zehirli bilgilerdir. Maara filan değil. Allah Azze ve Cenân ademi yarattığı zaman ve Allâh <gülüyor> A'dem'el isme akulla A'dem'e isimlerin tamamını öğretti diyor. Yani kullanabileceği her şey öğretmiştir Allah Hz. bir hii A'dem'e ve A'dem Aleyhisselam geldiği zaman dünyaya indirildiği zaman elbiseyle beraber indiriliyor. Yani üzerini örtecek bir şeylerle beraber indiriliyor ve birçok şey A'dem Aleyhisselam Allah tarafından öğretildiği için hemen uygulamaya geçiriyor. Yani bizim tasavvur ettiğimiz veya eski bilgi, bilgilere göre öyle mağarada önünde bir tane şey ne demek Avretini kapatacak bir bez parçası veya deri parçası veya yaprak öyle, öyle değil yani. Onların evleri yani ilklerden ilk kavimlerden kim var? Adbar Semud var. Bakıyorsunuz onların evine. Yani bugünkü saraylara taş çıkartacak kadar kaliteli, sağlam, yüksek tahkim yani e, yükseklik öyle yani mağaralarda kalınmamış mıdır elbette kalınmıştır Aynı mesela bugün bile mağaralarda kalanlar var bunu biliyoruz o şeyi değiştirme ahlakına gelince e, bu cennet ehlinin ahlakı onlar birbirleriyle böyle kalpleri e, yüzleri karşı karşıya gelir buluşur e, ayrılmazlar nefretleşmezler Birbirlerinden e, zıtlaşma e, sadır olmaz. Bu neye göre? İşte Hicr suresindeki ayetkermeye göre. kerimeye göre وَنَزَعْنَا مَا فِيصِدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ اِخْوَانَا عَلَى سُرُورٍ مُتَقَابِلِينَ Onların göğüslerinden kini, nefreti, şeker alırız ve onlar karşılıklı böyle döşekler üzerinde kardeşler olarak böyle kardeşler olarak diyor kalırlar. Kardeşler olarak <gülüyor> birbirlerine e, yaklaşırlar. Orada kardeşlerim dediğim gibi buradaki nefretleşme, buğuzlaşma, e, birbirine sırt dönme olayı olmayacaktır. <gülüyor> Elhamdülillah orada her türlü kim nefret kalpten sökülüp alınacak. Öyle olduğu zaman da artık kimse kimseye sırtine dönmez. Velev ki bu kara koca arasında olsa dahi o zaman birbirlerine muhabbet duyacaklar. <gülüyor> evet, yine buhar ve Müslüm'de gelen bir hadiste cennet ehlinin ahlakı bir tek adamın ahlaki üzere olacaktır. Ve cennet ehli Adem Aleyhisselam, babaları Adem Aleyhisselam sureti üzere olacaktır. Ve onlar 70- şey, 60 lira uzunluğunda yani biraz önce ifade ettiğim yaklaşık 38 metre uzunluğunda olacaklardı Evet, onların yaratılışları da e, ifadeyi biraz düzeltelim onların e, hilkatları bir tek adamın hilkatı üzere olacak e, ve suretleri de Adem Aleyhisselam'ın sureti üzere olacak yani o güzellikte olacak Ebu Hureyre'nin divayet ettiği bir hadiste de cennete ilk girecek e, topluluğu topluluğu e, hadis-i söylerken diyor ki onların arasında hiçbir ihtilaf yoktur. Onlar birbirleriyle boğuzlaşmaz, boğuzlaşmazlar. Yani birbirlerinden nefret etmezler. Kalpleri tek bir adamın kalbi üzeredir Ve Allah Azze ve Celle'yi sabah akşam onlar zikrederler. Aynı şekilde ee, Allah Azze ve Celle kadınları da etraf olarak sıfatlamıştır ki bu etraftan kastedilen tek bir yaştır. Bunlar tek bir yaşlar olacak. Nitekim takim rivayet edilen bir hadiste cennet ehli cennete kılsız tüysüz olarak e, 30 veya 33 yaşında olarak girecekler 30 veya 33 yaşında. Evet bu hadiste sahiptir. Evet, cennet eh, ehli olan eh, kadınlarda ne bir e, acizlik ne de bir yaşlılık söz konusu olmayacak. Herkese erkeklerde de aynı şekilde boylar e, müsavi e, genişlikler de ona oranla ona nispetle müsavi olacak. Birbirine uygun olacak ki bu e, bu şekildeki hal veya da Adem Aleyhisselam'ın sureti üzere olması 60 zira boyunda 38 metreye yaklaşık bir boy veya hatta 5 metreye yakınlık yaklaşık olarak 5 metre kalınlığında bir evin olması lezzetten tam istifade içindir diyor İbn-i rahmetullahi. Rahmetullah Yani insanın hissedeceği böyle arzuladığı lezzetten tam olarak istifade etmek için bu şekilde bu surette olacaktır diyor. <gülüyor> ve e, bunu da şu hadis teyit ediyor a.s. diyor ki e, o zaman bir erkeğe yüz erkek gücü verilecektir diyor. yani bununla kast eden cinsi münasebettir evet şüphesiz ki Allah Azze ve Celle'nin bize vaat ettiği her şeyde e, çok büyük hikmetler vardır Allahu Teala bize e, oraya varmadan önce kendisine hakiki manada kul olan hakka hak bilen e, batılı da batılı bilip uzaklaşan katında razı olduğu fiilleri işleyen e, kullarından salih kullarından muttakilerden ve şehitlerden eylesin Amin Hada Allahu alem ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed subhanika Allahime ve behemdik eşhedü en la ilah illa en tesla ve tövbe Evet şunları dağıtalım. 8. haftanın. Diğer haftalardan isteyen olursa burada birkaç tane fazla var. Onları da söylemiş olalım.